Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyidil mursalin ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Amma ba'd. Keçen ders imanla amelin ilakasi ilişkisi nedir? Dedik selefe göre çok önemli bir ilişki var. İman amel imandan bir parçadır. İmanın içini ne doldurur? 3 tane mesele var. Birincisi itikattır, ikincisi kavuldur, üçüncüsü ameldir. Ne öyle ön ön plana çıkmış. Bu meselede amel çıkmış. Neden amel çıkmış? Çünkü itikattan kavl kimse bunlardan öğreşmemiş fazla. Kavuldan öğreşenler sapık ilan edilmişler. O sorunlu değil. Ama ameli bir kısmı ehli sünnete mensup olan insanlar biraz zayıfletmiş. Onun için Ehli Sünne demiş, "İyim amel imanın tanımındandır. Olmasa olmazıdır. 3 parçanın bir parçasıdır. Bir parçayı eksen bu iman diyemezsin. Eksik olur. O zaman üçü bir arada iman olur. Ondan dolayı dedik iman meselesine önem vermişler. Amel imandan bir parçadır, ayrılmaz diye üzerinde durmuşlar. Bunun bunun hakkında da bayağı ayet ve hadisler var. Geçen gün bazı ayetleri zikrettik. Şimdi müellif burada bir başlık atmış. Eee deliller, Kur'an'dan deliller. Neyle ilgili? Amel imandan bir cüzdür. Sonra sünnette eee deliller amel imandan bir cüzdür vermiş. Ondan sonra eee kim eee tanıtmış? Ehli sünnet imamları imanı, Ehl-i Sünnet imanlarının tanıtması böyle devam ediyor. Kitap biz böyle devam edeceğiz seni seni. Şimdi bu babdayız. Bu babı okuyalım. Babı da okuyalım. Amellerin imandan bir parça olduğuna dair Kur'an'dan deliller. Allah tebareke ve teala indirdiği kitabın muhkem ayetinde şöyle buyurmaktadır. Meleklerin inmesini mi? Rabbinin gelmesini mi?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 müfessirlerin imamıdır Ehl-i Sünnet'e göre, Beyçemi'idir. İmam Taberi bu konuda kaynaktır, mercahtır, ne derse odur. O tefsirinde bu ayeti şöyle atılıyor. Müfessirlerin imamı Ebu Cafer et-Taberi bu ayeti kerimenin tefsirini yaparken şöyle der. Yahut imanıyla hayır kazanmayan buyruğuna gelince bunun anlamı şudur. Yani Allah'ı tasdik ederken sözünü doğrulayacak salih amel işlemeyen ve güneşin batıdan doğacağı kıyamet saatinden önce söylediğine uygun bir ameli gerçekleştirmeyen kimseye bu imanı ve tasdiki fayda vermeyecektir. Allah'ın farz kıldığı şeyleri yapmadığı ve organlarıyla Allah'a itaat etmediği halde Allah'a ve رسولüne iman eden kimseye güneşin batıdan doğduğu kıyamet saatinde bir takım ameller ve iyi şeyler yapsa bile bunları daha önce yapmayı ihmal ettiği için bu imanın ona hiçbir faydası olmayacaktır. Nitekim Muhammed İbni Hüseyin bana Ahmed bin Mufaddal'den duyduğu, onun el-Esbattan, onun da Süddi'den duyduğu bir tefsiri nakletti. Süddi Rabbinin alametlerinden biri geldiği gün daha önce iman etmeyen yahut imanıyla hayır kazanmayan hiçbir kimseye o günkü imanı asla fayda vermez. Ayetinin tefsirinde şöyle dedi. Yani salih amel işleyerek bu tasdikiyle hayır kazanmayan kimseye demektir. Bunlar aslında ehli kıbledirler. Daha önce amel etmedikleri halde tasdik de etseler ve kıyamet alametini gördükten sonra amel de etseler bu amelleri kabul edilmez. Fakat kıyamet alametini görmeden önce iyi ameller işteseler ve kıyamet alametini gördükten sonra da önceden yapageldikleri salih amelleri işteseler onların bu amelleri kabul edilir. Evet. Şimdi İmam Taberi'nin dediği gibi bu ayette iman e, amel imandan bir cüzdür. Olmasa olmazdır. Aç açık. Ayet An'am surası 158. ayette. Ne diyor Allah-u Teala? O kafirler iman etmiyorlar. Meşe ehli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşıya çıkıyorlar. Allah-u Teala diyor ne bekliyorlar? Ne zaman iman edecekler? İstiyorlar e, melekler mi gelsin? Melekler geldiklerinde iman etsiler. Melekler ne zaman gelir? Kıyamet gününde. Yoksa diyor ki Rabbil alemin kendisi Rableri gelsin. Kıyamet gününde Allah-u Teala melekleriyle beraber gelir. Bu ehl-i sünnetin bir itikadında sabittir. Allah-u Teala'nın bir sifatındandır. Buna ehl-i sünnet böyle inanır, böyle kabul eder. Allah-u Teala melekleriyle beraber kıyamet gününe gelir. Anlatabildim mi? Ama diğer sifatlar gibi buna ehl-i sünnet inanır Allah-u Teala fiili celir ama nasıllığını bilemeyiz. Ama celir. Bunu da celir, emri celir diye de tevil edemeyiz. Bu tevil de yanlıştır. Ehl-i sünnetin itikadına aykırıdır. Çünkü tevil etmek, tevil etmemiz için bunu eee bir e, Resulullah'tan gelmesi lazım. Bu tevil ya yani sahabeden gelmesi lazım. Onlar öyle bir şey etmemişler. Onlar olduğu gibi kabul etmişler. Tevilciler niye tevil etmiş? Kötü niyetten de değil. Bazı itikatta kötü niyetten mesela batiniler, eee Şiiler, Rafiziler eee kötü niyetten dolayı ayetlerin boynunu eğirirler, tevil ediyorlar. Ama bunlar kötü niyetten değil. Ne demişler tevilciler? Demişler ki insanların kafası karışır. Allah gelir desek, Allah'ı canlandırırlar, misillendirirler. İşte Allah insan gibi gelir, yürür gelir diye o zaman teşbihe, temsile düşerler. Onun için bunu biz tevhid edelim. Biz de bunu diyoruz Ehl-i Sünnet'te diyoruz ben bunu kabul etmiyoruz çünkü bunu Resulullah da insanıydır. O daha ilerisini biliyordur Allah ona gösteriyordur. Öyle bir şey göstermemiş din tamamlanmış. Ondan sonra öyle tevhiller kabul olmaz. Anlatabildim mi? Yoksa diyor Allah-u Teala yende Allah'ın bazı ayetleri geldiklerinde inanırlar. Allah'ın ayetleri ne zaman gelir? büyük kıyamet alametlerinizen nedir? O zaman ayet geldiklerinde Allah Teala diyor ki iman fayda bulmaz. İmanları fayda bulmaz. Yani ben Allah'ın büyük alametlerini gördükten sonra o zaman ne olur? Ben iman ettim ya Rabbi, fayda bulur mu? Bulmaz. Nasıl tövbe ne zamana kadardır? Ne kadar ruhun çıkmamış? Hı? Tövbe edebilirsin. Tövbe kapsamlı çoktur. Ama öyle mi gördün? Ben tövbe ediyorum artık geçersizdir. Bunu da en canlı olarak kim Allah Teala bunu bize te şey tebliğ etti? Firavun. Firavun en sona kadar ben Rabbinizim diyordu. Musa yalancıdır diyordu. Sihirbazdır diyordu. Ama boğulurken hakikaten baktı ben Rab değilmişim. Nasıl olur ben Rab kendi suyumla boğulayım? Bunun farkına vardı. Zaten zaten duvarmıştır ama milleti aldatırdı. O zaman tam dedi ben hakikaten ben Rab'deymişim. O zaman ne yaptı? İman etti. Dedi ben iman ediyorum. Neye iman ediyorum? Beni İsrail'in iman ettiği Rab'a ben de iman ediyorum. Ama Allah'ın düzeni bozulur mu? Sünneti de bozulmaz. İş işten geçmiştir. Artık bir iş kabul olmaz. Anladın mı? Ayette de diyor ki Allah'ın ayetleri geldiğinde imanlar kabul olmaz. Ne ne ne zaman kabul olur o iman? Sen tövbe ne zaman kabul olur? Sen ayetleri görmeden önce tövbe edip amel işlemişsin, hayırlı bir amel işlemişsin. O zaman kabul olur. Sonra Allah Teala ayetin devamında kulun tadiru inna muntazirun. Bekleyin biz de bekliyoruz. Bugünü göreceğiz hepimiz. E şimdi sen dersin vallahi cahillerin öldüler, akhir zamanı görmediler. Abu Cehil'ler, Ebu Leheb'ler onlar gördüler. Alimler ne diyorlar? Her kişinin kıyameti ne zaman kopar? Öldüğü zaman. Onlar kıyameti gördüler ama küçük kıyamet olarak için. Onlar kıyameti gördüler. Hakikati ne zaman vardı? Kıyamet nedir? Büyük alametler nedir? Hakikati görmektir. Bunların kıyametleri ne zaman koptuğu hakikati gördüğünde insan oğlu hakikati görmez. Çünkü şeytan onu uyutur. Ama Fıran gördü. Ne zaman gördü? Ruhunu vermaktı. Bu ruh vermektir. Anlatabildim mi? Ruhunu verirken ne oldu? Hakikati gördü, iman etti. Eyidir bir denesi der ki insan oğlu eee niye her çeşit şey yapıyor? Tövbe eee Hâkikati görmenin tövbesin. Bu insan oğlunun imtihan dünyasıdır. İmtihan dünyasıdır. İmtihan dünyasında Allah her şeyi hakikati gösterse o zaman hiç kimse cahil kalmaz, değil mi? Her şey hayata iman eder. Ama bu bir imtihandır. Allah diyor size akıl verdim. Akılla iyi yolu seçin, kötü yolu. İnne hedaynâhu'n necdeyni. İmme şâkira ve inne kâfura. Biz yolu gösterdik, kötü yolu da gösterdik. İsterse cahil olur, kifir yolunu seçer, isterse Hidayet yolunu, cennet yolunu seçer. Ç Çi, çisi adamın, insanın elindedir. Aynen bu neye benzer? Mesela Allah Teala her insan elinde mucize gösterseydi hiç kimse kafir de kalmazdı. Yen de neye benzer? Her her eyyi insana zulmetseydin, her zu, zalime, her zalim çaptırılsaydı anında, he? Ne olurdu? Kimse zulmetmezdi. Ya der ben zulmetsem Allah beni çarpar. Hemen ne yapardır? Zulmetmezdir. Ondan dolayı bu imtihandır. Zalim öyle zulmüşler ki önüne alır gider. Ölür de çarptırılmaz. Ama bu Allah'ın bir istedikidir. Çünkü o her zalimi çarptırsa, her hırsız anında intikam alsa Allah-u Teala, her e, kafirden intikam alsa o zaman kimse ne kifre eder, ne zulmeder, ne hırsızlık eder, Her zine eden mesela Allah Teala bir gösteri gösterse o zaman kimse günah yapmaz. Bu imtihan dünyası Allah'ın sünnetine aykırıdır. Onun için dedi bekleyin biz de bekliyoruz. Resullah'la gördü, onlar da gördü. Anlatabildim mi? Şimdi burada ayet bu ayette nedir delil bizim konumuzla ilgili? İman e, amel imandan bir cüzdür. Ne diyor? Nerededir? Diyor ki eee La la yanfa'u nafsan bi nafsi imanuha lam takun amanat min qablu Önceden eğer iman et, etmemişse veya kesebet fi imanha khayran Ou kesebet fi imanha khayran Yani imanında hayır imanın seni hayıra hayır yapmaya zorlamadıkça göndermedikçe senin imanın kabul olmaz. Bir de biz dedik ki bunu kulağımızda çüpe edelim. Hiçbir ayet Allah'ın şeyinde gelmemiş ayetlerinde Kur'an'da hiçbir ayet iman ayeti amelden ayrıdır. Hiçbir zaman Allah dememiş cenneti aldınız imanınızla. Hep demiş iman ve amelinizle. Anlat ister direkt ister detaylı olanlar Birçok hadiste de aynen öyle geçmiş. Onun için burada İmam Taberi'nin atıkladığı gibi teç başına amel e, şey tasdik yetmez. Ben iman ediyorum yetmez. İman tasdikin seni imanın cereyiyle amel ettirmediyse o iman Allah Teala yanında geçersizdir. Sen ne kadar desem ben iman ediyorum. O imanın cereyeni yerine getirmesen O imanın, o tasdikin içini amelle doldurmazsan bu iman geçersizdir. Amel de dedik amelin cinsi. Yani İslamiyet sana ne vermiş? İslamiyet sana 1 2 3 4 5 bir sürü amel vermiş. Bunları genelde yerine getiriyorsun. Ama ha olabilir bir amel, iki amelde eee eee unutkanlık gereği, yen yani nefsine uyursun, tercih <gülüyor> ediyorsun bundan dolayı değil. Genel bir müslümanın genel hali amel ediyor. Anladın mı? Yani bir insan daima doğru söylüyor. Bunun adı nedir? Sıddık deriz bu adama. Sadık adamdır. Ama bir sefer yalan söylese o sefer, bir yalandan dolayı bu sıddık yani bu bu yalancıdır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bir sefer nefsine uymuş. Yalanı şeyi haline getirmemiş. Fıtratı haline, adeti haline, he? Ha? Alışkanlık haline getirmemiş. Ne getirmiş? Bir sefer yanlışlık yapmış. Nefsine uymuş, yalan söylemiş. Bu, bu cinsil yalan değil. Yalanın cinsi nedir? Yapmıyor yalanın cinsini. Gene ne yapıyor? Yalanın ferdini yapıyor. Bir seferliğe mahsus. Çi seferliğe, üç seferliğe mahsus. Ama genel ana çizgisiyle bu adam doğurucudur. Sadıktır. Bu bu Yalan onun sıdkını bozmaz. Bu ayet taap aço eşkere nedir? Amel imanlandı. İmam Taberi'nin dediği gibi. Evet, ikinci ayet. Müminler onlardır ki Allah'a ve elçisine inandılar, sonra şüphe etmediler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat ettiler. İşte iman sözlerinde doğru olanlar onlardır. Evet, ayet Hucurat 15. Allah Teala diyor inmel mu'minun. Müminler bunlardır. Müminler bunlardır. Bakanım kimlerdir? Allah Teala diyor müminler bunlardır. Sıfatlarını veriyor. Bakanım kimlerdir? Bakanım diyor ki iman ettiler, ciddi iman etmişlerdir. İman kalplerinde yerleşmiştir. Bular mı yoksa bakanın neler diyor Rabbil Alemin? Ayette Dur innemel mu'minuna alladheena amanu billahi ve rasulih. Bak Allah'a ve resuluna iman ettiler. Bu birinci sıfat. Allah'a ve resulüne iman ettiler. İman etmek ne demekti Allah'a? Allah'ın varlığına ha? Varlığına iman etmektir dedik. Allah'a imanın tanifi nedir dedik? Allah'ın varlığına Allah'ın varlığından hiç kimse şüphe etmiyor. Bir de Allah'ın rububiyetine, ulûhiyetine, isim sıfatlarına. Bu üç tevhidîyi yerine getirmek Allah'a imanını içini dolduruyor. Allah'ın varlığıyla hiçbir şüphemiz var mı? Yoktur. Hiçbir ümmet bunda şüphe etmemiş. Hiçbir ümmet Allah'ın varlığıyla şüphe etmemiş. Ama kim şüphe etti bunda? 20. dönemde bir toplum geldi. O da Sovyet Birliği Allah yoktur. Bu evren kendisini yaratmış. Buna da ne diyorlar Türkçede? Da Materizm öndür. Ateist neyse. Eee sonuçta eskiden var ise de Allah'ı inananlar tek tük felsefçilerdir. Yeni düşünce adamlarıdır. Ama toplumsal şekilde Hazret adamdan bugüne kadar kimse Allah'ın varlığını inkar etmemiş. Ama Bir Sovyetler Birliği inkar etti. O da dayanamadı. 75-80 sene çöktü. Çöktükten sonra da her çeşit fıtratıyla Yahudiler Yahudi ırklarına döndürdüler, Süryaniler Süryaniliğine, Müslümanlar Müslümanlığına. Ortada kalanlar da bir din seçtiler kendilerine. Şu anda en azından ameldetmeseler o bu o fıtri bıraktılar. Neden? Çünkü bu fıtrata aykırıdır. Üç tevhidi yerine getirmek nedir? Allah'a iman etmektir. Rububiyyet tevhidi dedik itikatle ilgilidir. Allah'ın şey ne? Allah, şeyine, Allah Teala yaratıcıdır, rizuk vericidir. Bütün Allah'ın fiillerinde onu teklemektir. Bu itikatle ilgilidir. Ama üluhiyyet tevhidi nedir? Üluhiyyet tevhidi onun tersidir. Kulun Allah Teala'nı fiilleriyle fiilleriyle teklemektir, tevhid etmektir. O zaman Fiiller nedir? Emeldir. İtikad değil. Allah'ı bizim ibadetlerimiz de, kavlümüz de, bütün amellerimiz de Allah'ı tekleriz. Bütün amellerimiz sadece Allah-u Teala'yı çoğuzsa bu nedir? Tevhiddir. E bu, bu Allah'a imandır. Resulullah'a iman nedir? Ne diyorsun? اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Bu Allah'a iman. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ Nedir Resul'a iman? Resul nedir? Elçiye iman. Ben iman ediyorum. Allah bunu bizim için elçi gönderdi. Elçiyi boş yere mi gönderdi? Gelsin bize selam versin, muhabbet yapsın. Hayır. Elçiyi gönderdi, elinde bir kitap gönderdi. O kitap nedir? Allah'ın şeriatidir. O kitapta bizden ne isteniyor? Bu emirleri, bu yasaklara uymalarımızı. Bir şeriat'tır, mükemmel bir şeriat'tır. Her şeyiyle İtikat var içinde, söz var içinde, amel var içinde. Bunlar hepsi bir mükemmel halde bir şeriattir bize gelmiş. Anlatabildim mi? Bu neshtiyon bizde? E bu şeriatin içinde ne var? Her şey var. İtikat var, amel var, kavl var. Bu hepsi nedir? O zaman Allah-u Teala ne diyor? Müminler varlardır. Allah ve Resulun'a iman eder. Yani amel. Şerttir yoksa şert değil. Ha? Şarttır. Amelsiz iman olur mu? O zaman nasıl Allah'a, Resulüne iman ediyorsun? Nasıl Allah'a iman ediyorsun, amel etmiyorsun? Ben sabaha kadar diyeyim Allah birdir, şeriki yoktur ama Allah'ın emirlerine uymayayım, yasaklarını yerine getirmeyeyim. İmanım ne yazar? Cehennem ateşi yazar. Hiçbir şey yazmaz. Sonra ne diyor? "Sümme lem yertabu." İrtiyab nedir? Şüphe, tereddüt etmediler. Kesin Ne de kesin dediler? Allah'ın emirlerinde. Yani kalp amellerinde kalp amellerinde ne yaptılar? Kesin Allah-u Teala'nın ameline uydular. Anlatabildim mi? Allah-u Teala ne emretmişse ona uydular. E bu da nedir? İrtiyap nedir? Kalp amelidir. Bir de hem kalp amelleri hem de Allah'ın verdiği emirleri, yasakları şüphe etmeden yerine getirdiler. Yani sadece burnunun arkasıydı da yerine getirmek değil. Cönün seve seve yerine getirmektir. Allah iman budur işte. Cönün seve seve Allah'ın emirlerini severek yerine getirmektir. Sonra ne diyor? Bu da yetmedi. Bak müminlerin sıfatı bu da yetmedi. Ve cahadu. Cihad ettiler. Cihad nedir? Ameldir. İslam'ın istediği. Cihad nedir? Meşakkattir. Cihad neyden olur? Amelden olur. Amel yap yapıyorlar. E ne diyor Allah Teala? Bu da bitmedi. Cihad neyle netler? Bi emvalihim ve enfusuhum. Bak ne dedik? Amel. Cihad ameldir. Ne ile cihad ediyorlar? Emvalihim. Mallarıyla cihad ettiler. Mal nedir? Ameldir. Amelden kazanmışsın, amelden veriyorsun. Elinde tutuyorsun cebine parayı veriyorsun. Bu niyetle oluyor mu? Oluyor mu? Olmuyor mu? Ben sana Ben filan fakire bu kadar para verdim niyetimle. Elim de cebime uzatmadı. Âmel olur mu bu? Olmaz. Âmel olmak için elini cebine uzatacaksın. Sağınla verirken solunun haberi olmasın. Âmeldir bu işte. Şura ne diyor? Ve bi enfusihim amelin zirvete. Nefisle en kat sen cihat olur. İçi cihatı var. Bir büyük cihat savaşa gidiyorsun. Nefsini Allah yolunda feda ediyorsun. Allah yolunda nefsini veriyorsun. En büyük ameldir bu değil mi? Allah yolunda nefsini veriyorsun. Allah'tan bir ticaret yapmışsın sen. Nefsini ver karşılığında cennet. Yen de nefsinden nazil asl amel ederim, mücadele ederim şehvetlere karşı. Burada dediğimiz gibi diğer derslerde mal her zaman cihatta şeyden önce çıkmış. Şeyden önce çıkmış eee nefisten önce çıkmış. Neden? Çünkü mal azizdir. Mal çok azizdir. Allah Teala ondan dolayı her zaman malını getirmiş. Evet. Ne ile cihat ettiler? Mallarıyla, canlarıyla ama kimin yolunda? Mallarıyla, canlarıyla. Adamlar vatan yolunda, millet yolunda cihat eder. Adamlar millet yolunda, vatan yolunda eee kadın yolunda, kadın yolunda cihat eder. Eee Ne bileyim bir sürü iş yolunda, nefis yolunda cihat eder ama bunlar ne yolunda kabul etmeler? Bu Allah andınle nasıl kabul olunur? Ne yolun diyeceksin? Fi <fî> sabilillah. Kaç tane amel var burada? Allah bunları saydı. Ne diyor? Bunlar müminlerdi. Ulaike <gülüyor> humu sadiqun. Demekçi sadece amel itikatla gelsen ben iman ediyorum Allah'a. Amel işlemezsen sen sadık değilsin. Nesin? kazipsin. Kazip nedir? Yalancısın. Burada sıdkın humus sadiqun nedir? Teakittir. Allah Teala üzerine vurguluyor. Sıfatları diyor müminler. Bunlar da sıfatları, bunları yapan da gerçektir. Bunları yapmayan nedir? Kaziptir, yalancıdır. Otomatik olarak yanlış kabul etmez. Anlatabildim mi? Ulaike humus sadiqun. Yani bu bu amelleri işlemeyen Ne kadar dese ben müminim kendini aldatıyor, yalancıdır. Kendini aldatır. Rabb-ül Alemin zaten aldatamaz. Çünkü Allah Teala'ya yanında geçmez bu şeyler. Defter yazıyor. Bu yalan geçmez. Ama kendini aldatır yan etrafındaki etrafındaki insanları aldatır. Çünkü insan oğlu cahildir. Karşı tarafın niyetini görmez. Ama Allah Teala senin gözün kırpmadan niye kırpacaksın bilir. Onu için ne kadar dese şeydir. Eee o olmaz. Evet, diğer ayete geçelim. Kim şeref istiyorsa bilsin ki şeref tamamen Allah'ındır. Güzel söz ona çıkar, iyi amel onu yükseltir. Kötü şeyleri tasarlayıp kuranlara gelince onlar için çetin bir azap vardır ve onların tuzağı bozulacaktır. Evet. Şimdi bu ayet ta Apa çok. Yani şu Panalla ayetler çok apaçúktür ama insan oğlu insan oğluna hatırlatmakta fayda var. Her insan oğlu da hatırlatmaktan fayda bulmaz. Çünkü şeytana uyanlar nefsini ön plana çıkardan hatırlatmaktan fayda bulmaz. Munalla Tale öyle öyle diyor. Ne diyor? Fezekkir ey Muhammed, hatırlat. Fe inne fe inne zikra tenfa'u'l mu'minun. Hatırlatmak müminlere yararlıdır. Sen kalbinde iman yoksa ciddi, amelli iman sene yüz tane hatırlatsa buradan alır, buradan verir. Şimdi bu ayette ne diyor? من يريدل اززة Kim izzet istiyorsa izzet istiyorsa onu bilsin ki فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا Bütün izzet Allah'ındır. Allah'ındır. İzzet Allah'ındır. Yani de Allah'ın burada nedir? Allah'ın olsa Allah'ın ehlinin de olur. Kim ehlullah'tır? Müminler. Yani izzet Allah'ındır ve ona tabi olanlarındır. Onun haricinde izzet istemek nedir? Ebesle iştigaldır. Tam zilletin peşindesin. Sen kime sığılırsan Allah'tan başka sen zillet içindesin. İzzet Allah'ındır. Hiç kuşkunuz olmasın. Sizi karşı terefin cücü korkutmasın. İzzet bütünüyle Allah'ındır. Ne diyor sonra Allah-u Teala? Yani bizim şahit olduğumuz ayet buradadır. Ne diyor? İleyhi yas'adul kelimu tayyib. Kelimu tayyib nedir? Güzel söz. Güzel söz. Burada nedir güzel söz? İslam'dır, şeriattir, davettir, bunlar hepsi güzel söz eder. Ne güzel söz? Güzel söz nedir? Ameldir. Ne güzel söz yapsan Allah-u Teala'ya ne yapar? Yashadu. Çıkar Allah-u Teala yanına. Salih ameli de yerfa'hu. Salih amel de ne yapar? Allah-u Teala kaldırır havaya yukarıya. Burada ne diyor Allah-u Teala? Burada bir daha Allah'ın bir sifatı var. Alimler buradan bu sifatı çıkartıyorlar. Allah-u Teala nerededir? Semadedir. Allah-u Teala Errahmanu alal arshi istawa. Allah'ın mekanı nerededir? Semadadır. Allah mekanı semadadır. 7 arşın üzerinde, 7 semanın üzerinde arşın üzerindedir. Nasıl üzerindedir onu bilemeyiz. Ama Allah ordadır. Errahmanu alal arshi istawa. Arş nerededir? Hadiste geçtiği gibi arş 7 semanın üzerindedir. Arş nedir? Allah'ın en azim bir mahlukudur. Allah-u Teala arşten başka azim mahluk, yüce mahluk, büyük mahluk yaratmamış. En büyük mahluk arş ne? Arş'tir. Vesi'a kursiyuhu semavati vel arz. Arş semavati vel arzı ne yapmış? Kuşatmış. Kursisi, pardon. Kurs, kursi bu zar. Kursu da arşın yanında diyor bir halaka gibidir. Bir çöl beryaya atılmış. Ücub ucağı olmayan bir çöle atılmış bir halaka ne kaderdir? Bir noktadır. Ondan dolayı arş nedir? En azimdir. A'zamul <gülüyor> mahlukat. Ehl-i sünnetin inancında arş en büyük mahluktur. Ondan büyük mahluk yoktur. Etiaten Allah-u Teala'ya da o yakışır. Arş yer gök semavat güneş gezegenler arşın yanında bir nokta kalır velçi. Onu biz kıyaslama kıyaslamamız yanlış olur. Ama arş o kadar büyüktür bunlar lay şeyittir yanında. Arş nerededir? 7 semanın üstündedir. Allahu Teala da zatıyla 7 senanın 7 semanın üzerindedir. Ama ilmiyle her yerdedir. İlmi kuşatmış her yeri. 7 Alimler selef alimlerine diyorlar. Allah 7 semanın üzerindedir zatıyla, ilmiyle de 7 7 7 kat 7 kat yerin altını bilir. Gece'nin karanlığında karıncanın ayağının sesini duyar. İşitir, duyar ve ihtiyacını bilir Allah Teala. İlmiden her yerdedir. Bu tabii bunun da bir sürü delili var. Bu da yeri değil. Söz az burada Bir hatırlatmaktır. Çünkü ne diyor Allah-u Teala? Diyor güzel sözü Allah kendisine çeker. Niye diyor kendisine çeker? Demek ki Allah semadadır. Güzel sözler semaya gider Allah-u Teala yanına. Allah-u Teala'ya yakışır mı? Aşağıda olsun. Haşa. Allah-u Teala'ya yakışır mı? Sağda olsun, solda olsun. Haşa. Allah-u Teala yücedir, yüce yerde olması lazım. Allah-u Teala'ya de yakışır mı? Her yerde kendisi hazır, nazır zatıyla olsun yakışmaz. Dünyada pislik yerler var. Yakışır mı Allah Teala hazır nazır her yerde zatıyla olsun? Allah ilmiyle her yerde hazırdır, nazırdır. Zatıyla değil. Yani bizde bir avamda bir söz var. Allah her yerde hazırdır, nazırdır. Evet, doğrudur bu söz. Ama zatıyla değil. Yanlış nerededir? Allah zatıyla her yerde hazırdır, nazırdır. Bu yanlıştır. İlmiyle her yerde hazırdır, nazırdır. Zatiyle değil, haşa ve kefa. Bu dünyada pislik yerler var. Allah pislik yerlerde nasıl olur? Hazır e, zati, mübarek zati olsun orada. O zaman yakışmaz Allah-u Teala. Allah-u Teala yücedir. Bir yüce Allah'a da yakışır. Yerinde oturmuş, arşinde oturmuş her şeyle haberdardır. Bu daha Allah'ın mantıkı, mantık olarak daha Allah-u Teala'nın zatına yakışır. Ki Allah-u Teala de bize Resulü vasıtasıyla bir inancı yatırmış. O peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle inanıyordu. Ashap da böyle inanılırdı. Dört imam da böyle inanılırdı. Ebu Hanife, Ahmed Şafii, Malik. Onlardan bize bir itikat öyle gelmiş. Ondan sonra bazı alimler bir itikadı eee Allah zatıyla her yerdedir demişler de biz onlara iyi niyetlerine bağlıyoruz ama kabul etmiyoruz bunu. Çünkü biz Fıkhi meselelerde bu büyük imamlarımıza uyursak, itikadi meselelerde bu imamların büyük imamların bizim yanımızda itibarı var. Bu büyük imamlar, dört imam büyük imam bu itikadı ciselerinden, ceplerinden getirmediler. Sahabeden aldılar bunu. Biz aktardılar. Biz onların peşinde gideriz. Ayağımızı sağlam yere basarız, elimizi sağlam eteğe tutup sırat-ı mustakîm üzerine gideriz. Yahbuların dedikleri doğru değilse O zaman ne olur? Biz Allah kurusun riski alarak kendimizi amel edemeyiz. Evet, ondan sonra burada diyor salih amelleri de Allah Teala kendisine çıkartır asmana. Vellezine yemkulun es-seyiat lehum azabun. Şedidun ve makru ve makru ulaiha. Bu ya bu. Ayetin devamı. Bu ayetten de nedir? Apaçık salih amel imandandır. Allah kelih Allah Teala kelime eee güzel sözü ve salih ameli kaldıran yanı. Salih ameli olmayan neyle Allah Teala'nın yanında defterinde yazılır? Hiçbir şeyin yazılmaz. Anlatabildim mi? Bu ayetin de anlamı budur. Evet. Şimdi burada diğer ayete geçmeden önce eee bir dipnot var. O dipnotta yine İmam Taberi'den Bu ayete, bu ayet hakkında bir açıklaması var. Onu da okuyalım. Eee ondan sonra e, diğer ayete geçelim. Müfessirlerin imamı Ebu Cafer et Taberi bu ayeti kerimenin tefsirini yaparken şöyle der. Ayetteki güzel söz ona çıkar ifadesi kulun Allah'ı zikretmesi ve onu övmesi Allah'a ulaşır anlamına gelir. İyi amel onu yükseltir ifadesi ise kulun Rabbini zikretmesi salih amelini de Allah yükseltir demektir. Bu salih amel ise ona itaatle farzlarını eda etmekle, emredilen şeyleri yapmakla ve bu konuda söylediğimiz benzeri şeyleri yapmakla olur. Tefsir ehli böyle dediler. Evet, yani bizim açığladığımız zaten biz de kendi cebimizden açığlamıyoruz. Biz de ehli sünnet alimleri, eee İmam Taberi, İbn Kesir ve sair bütün tefsirlerin, mufessirlerin tefsiri ışığında biz açığlıyoruz. Yani biz Zaten Ehli Sünnet'in özelliği budur. Alimlerinden aldıkları şekilde aktarırlar. Şimdi biz bugün de gelip ben Arapça biliyorum. Ha? Bu ayetin anlamı budur demek nedir? Sapıklıktır. Bizim bugün de görüyoruz. Tok televizyonlarda, eee başka yerlerde yan bazı ilahiyatçılar çıkıp ne diyorlar? 1400 sene alimlerin ayetlerle ilgili görüşlerini bir yana bırakıyorlar. Biz Arapça bildiğimiz için bu ayetin anlamından bunu çıkartıyoruz. Bu nedir? Ya bu haricilikten daha öteyedir. Yani yani çok sapıklıktır bu. Yani biz biz bugünde ne kadar Arapça bilsek, Kureyşli gibi bir Arapça bilsek bugünde bir anlatabildim mi? Bu ayetleri kendimize göre anlayı anlayamayız. Ay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ne diyor? Ben sana Kur'an'ı indirdim, sen de onlara okuyasın li tebayyin lehum. Elç müfessir kimdir Resulullah'tır. Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve selleh onun için sahabeler çok gelirler Resulullah ya Rabbi biayatın anlamı nedir? Bazı kelimelerin Kureyşli oldukları halde ki fasahatin babalarıdır Kureyşler celirle ya Resulullah Allah Teala biayatını kastetti. Yani bu kelimenin anlamı nedir anlamıyordular. Resulullah çığlıyordu onlar için. Onun için bugün de bir tane ne kadar Arapça bilse Ne kadar uzman olsa fıkıh şeyden nahvu da sarfı Arapçada belagat da diyemez men Kur'an'ı Resulullah'ın haricinde onun talebeleri sahabe, etba'u tabiin, dört imam ve hakeza bize gelmiş e, alimlerin haricinde ben Kur'an'ı anlarım sapık olur. Hem de cehennemi boyayan sapıklardan olur. Böyle normal sapık olmaz. Ce niyeti de kurtarmaz onu. Tam cehennemin dibine giden çapıklardan olur. Çünkü ayet Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman Resulullah'ın çizgisinden çıkılamaz. Resulullah noktayı koymuş. Bazı ayetlerde de tevvil babı bizim dinimiz kıyamati gününe kadar din olduğu için bazı yerlerde de esneklik var. Her döneme göre de yerine göre de oturabilir. Bu da ölçüleri, kaideleri, kuralları altında oturur. Anlatabildim mi? Evet diğer ayete geçelim iman eden erkekler ve iman eden kadınlar birbirlerinin velisidirler iyiliği emrederler, kötülükten men ederler namazı kılarlar, zekatı verirler Allah'a ve elçisine itaat ederler işte onlara Allah rahmet edecektir Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir evet bu da e, tövbe 71. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor vel mu'minuna vel mu'minatu Mu'minler ve mu'minetler yani burada Allah-u Teala bazen mü'min ayetlerde yani muslu, mu, mu, hadiste geçer musulman yani şahıs geçerken Arapca'da muzekker erçek sifatıyla geçen Arapca'da anlamı gelir kadın erçek i şümleder. Bu yani bilinen bir şeydir. Ama bazen Allah-u Teala zikreder erçek ve kadını Bu da ne babındandır, tekit babındandır, tenvi' babındandır, belagat babındandır. Yen de hatırlatmak babındandır. Burada da Allah Teala ne diyor? Müminler ve mümin müminetler yani erkek ve kadın müminler. Bular nedir? Ba'dhuhum awliya u ba'dh. Bular birbirlerinin velileridir. Veli nedir? Nedir veli? Dost. dostlarıdır. Birbirlerini severler, birbirlerini savunurlar, birbirlerine sahip çıkarlar. Bu neyle ne olur? Amel ile olur. Ne ameli ile olur dostluk? Dil ameli ile olur. Yoksa azalarla olur. Ne ameli ile olur? Azalarla. Ne ne ne azası? Kalp, kalp ameli. Kalp amelleri. Kalp amelleriyle. Olur. Bu ameldir tabii. Kalbin ameli ile olur. Ne yaparsın? Müminleri seveceksin. Müminleri savunacaksın. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Şimdi müminlerin sıfatlarını sayıyor bizim için. Bakalım sıfatları nedir? Diyor birbirlerine dostlar. Diyor artık bunlar birbirlerine dostlar. Artık bunlar başka ne, yap ne yapıyorlar da? Ya'murûne bil ma'rufi. Eyliğe emrediyorlar. Eyliğe emrederler. Devamlı bunların bir sıfatlarından nedir? Her zaman eyliğe emrederler. Bu bunların Olması olmasıdır. Biz dedikçi bazı derslerde eyleğe emretmek, el-emr bil ma'ruf ve'n-nehy an'l-münker çok önemlidir. Bazı alimler İslam'ın 6. şartıymış. O kadar önemlidir. Yani Müslüman toplumunda emir bil ma'ruf ve nehy an'l-münker olmazsa o toplum çöker. Emir bil ma'ruf ve nehy an'l-münker Bu önemli bir meseledir. Çok önemlidir. İslam bunun üzerine kalkmış. Bu ümmetin hayriyeti, selameti ayetlerde ayette geçtiği gibi nedir? Emr bil maruf ve nehy an'l münker üzerine durmuş. Bu İslam'ın sammu'ul eman yani emniyet şeyidir bu. Eee Ondan dolayı ne diyor Allah Teala? Eylrem ne derler? Ve çötülüğü ten nehy ederler. Bu bunların sifatlarıdır. Neyden olur e'li gamle etmek? Sözde olur, elle, olur. Sözde olur, elle olur, itikadla olur. Yani imanın tamını kapsıyor. Demek ki burada da amel var. Ve yukimune salat. Salat neyden olur? Yine ütüyle ne olur? Ama en zahir neyden olur salatın? Amelden olur. Ve yu'tune zekat. Zekat neyle verilir? Yine amelden verilir, niyetle verilir, kalpten verilir. Ve yuti'un Allah ve Resuluhu. Allah ve Resuluna itaat ederler. Allah ve Resuluna itaat ederler Allah aşkına. Neyle ne olur? Allah ve Resuluna itaat etmek neyle ne olur? Amelleri. En zahir şeyi, en zahir şeyi amelden olur. Zahir amellerden olur. Yani bir musul bir insanı nasıl bilirsin Müslümandır? Namazıyla bilirsin. Yani bir musulmanı nasıl ayırt edersin şafirden? Namazıyla ayırt edersin. Namaz kılan adam musulmandır. Namaz ameldir. Onun için İslam dini, amel dinidir. Amelden e, itaat Allah'a ve Resulüne itaatin başı nedir? Ameldir. Eğer Allah ve Resulüne itaat ediyorsan anlamı gelir amel ediyorsun. Ben Allah Resulüne itaat ediyorum. Hiçbir ameli de Allah'ın emrettiği, Resulullah'ın haber verdiği amelleri yerine getirmiyorum. Ben Allah ve Resuluna itaat ederim. Geçerli mi? Yav sen evde. Gittin oğlun. He? Oğlun dedi baba ben seni sözünden çıkmıyorum. Ama senin dediğini de yapmıyor. Sadece diyor ben sözünden çıkmıyorum senin. Ama senin dediğini yapmadığını yapıyor. Yap dediğini yapmıyor. Sen bunun sözüne mi inanırsın? Yoksa fiiline inanırsın? Fiiline inanırsın. Fesen Rabbil Alemin nasıl istersen? Sen oğluna inanmıyorsun. İstiyorsun Rabbil Alemin senin sözüne mi inansın? Haşa ve kefe. Sen kimiyle pazarlık yapıyorsun? He? Bilmemiz lazım. Biz kimi aldatıyoruz? Kendimizden başka kimseyi aldatmıyoruz. Yenç eldimizi aldatıyoruz. Bizi aldatanların da o abalini alıyoruz. Onun için emel imandan bir parçadır. Olmasa olmazıdır. Bu Resulullah'ın getirdiği inanstır. Biz bunun üzerine ölsek kurtuluruz. Bunun üzerine ölmeyenler kurtulmamışlar. Bunu bilmemiz lazım. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Tehkiden benim sözüme ne diyor? Ulaike. İşte oları diyor. Bu sıfatları olan oları da nedir? Seyerhamuhumullahu. Allah onlara ne yapar? Merhamet eder. Allah'ın merhameti olmadığı yerde neyi olur? Allah'ın orta terefi var mı? İki terefin bir terefi var mı ortası? Allah-u Teala bizim gibi karanlık mı? Haşa ve keffer. Allah-u Teala çiğ olbalatmış. E idi nereden çıkarttım bunu ey kardeş dersin? Hakkın var sormaya. Allah-u Teala'nın niye bir terefi var? Allah-u Teala dünyanın sonunu neyle bilindirmiş? Cennet, cehennem. Var mı ortada kalan, izgara olan? Yoktur. C yen cennete girersin, yen cehenneme. Dünyanın sonu da böyle gidecek. Bu hayatın ebedi hayat nasıl gidecek? Bir kısım insanlar yüzde dokuz an dokuz Allah'ın yarattığı kulları cehennemde devam edecek. Yüzde biri de ebedi olarak cennette devam edecek. Var mı orta yerde yaşayanlar? Yoktur. Onun için Allah-u Teala'da yoktur. Allah Teala kimine kimine rahmet eder. Müminler. Müminler. Müminlerin ameli olmayan mümin olur mu? O zaman amelin olmasa sen nesin? Mümin değilsin. Bunu bir bir ora bilmen lazım. Amelin ol, olmadığı sürece sen Allah'ın rahmetine kavuşmazsın. Ebedi olarak ateşta kalırsın. Bunun hiçbir çaresi yoktur. Ha bir de ne gelir bize itiraz eder. Ne diyar? E diğer burada bir Apatürk Bukhari'de hadis var. Kim La İlahe İllallah dese kurtarır. Aaa. Güzel. Ama hadisler teç başına alınmaz Ehl-i Sünnet'in matoduna göre. Deliller teç başına alınmaz. Birbirleri ışığında alınır. Bir hadisten, zımbızdan, bir ayetten hüküm çıkartılmaz. Hüküm bütün İslam'ın genelinden çıkartılır. Burada da nedir? Kim la ilahe illallah dese zennete gider ama diğer hadis muna çukur. Hakkı ile. Hakkı nedir? La ilahe illallah. Gereğini yerine getirmektir. Sen yerine getirmeden nasıl cennet yüzü görersin? İmkanı yoktur. E öyle olsaydır Araplar ne dediler Kureyşler? Dediler ya, ya Muhammed dediler bizden ne istersen de ben bu kelemeyi söylemedi isteme. Çünkü adamlar anlıyorlar. Yoksa derdiler tamam Muhammed la ilahe illallah. He? He? Resulullah kabul eder mi bu olanlardan? Hayır. La ilahe illallah dedin mi de arkasında dur. Onlar biliyorlar bunu. Onun için bugün de çok zındıklar var, cahiller var la ilahe illallah diyorlar. Geçerli mi? Geçerli değil. Mesela bizim bir Nimatullah hoca var. Şeyle eee trende Japon'da geliyor bir trendir Müslüman oldu. Ne diyor? Tren Japonlara diyor la ilahe illallah deyin. Japonlar hepsi la ilahe illallah diyorlar. Japonların da bir tabiatları var. Yabancıyı severler. Nimetullah Hoca da çok mübarektir. Sakalli, belefistan, enteri girmiş. Bir tipi de garip. Yabancı bakıyorlar buna. Diyorlar La ilahe illallah. Arabca lafzı ediyorlar. Musulman oldular. Olurlar mı Musulman? La ilahe illallah. Diyerken içeriğin ne diyorsun bileceksin. Bunu da en iyi kim biliyordu? Küffari Kureyş. Şafirler, müşrikler iyi biliyorlar bunu. Onun içindir. Ne istersen isteği Muhammed bu kelimeyi sadız isteme bizden. Çünkü bu kelimeyi derin arkasında duracaksın. O arkasında duran, durmak nedir? Gereği? Ameldir. Çertler var. Allah bir, iki, üç, dört sıralamış. Ve bu da yasaklardır. Allah'ın sınırları var. Bunları yerine getireceksin. Onun için Allah-u Teala ne diyor? Allah-u Teala bunları rahmeder. Yoksa Allah'ın rahmetine amelsiz insan kavuşur mu? İşte ne diyoruz buradan? Buradan ne çıkıyor? Fasıklar, facirler, günahkarlar ne diyorlar? Amel işliyor diyorsun ona kardeş. Bak bu günah ettim. Bunun azabı var. E ya Allah gafur rahimdir kardeş. Bunu da unutma. He? Allah gafur rahimdir. Bu nedir? İşte bu bu amel imandan değil diyenler alimler fasıkların önünü açmış. Allah gafur rahimdir. Biz de geliyoruz. Hakikaten Allah Gafur Rahim ise biz niye kendimizi ezmişiz? Dur bakalım, Ar araştırırız, bakıyoruz. Allah Gafur Rahim'dir. Resulullah bunu bela anlatıyor. Allah Gafur Rahim'dir kimi için? Müminler için Gafur Rahim'dir. Mümin amel işlemiş ama mükemmel mümin var mı? Herkes günah işleyebilir. İnsanoğlu hatalıdır. Ama o hatalardan giderken Allah o zaman Gafur Rahim'dir sana affeder. Hazret Ayşe soruyor Resulullah'tan. Bir ayet eniyor. O ayet şu anda kılde değil. Aklınızda varsa hatırlatın bana. Diyor ya Resulullah bu ayet eee kafirler için eniyor. Hayır diyor, müminler için eniyor. Ayetin içeriği nedir? Ayetin içeriği diyor ki onlar ki günah işlediler, Allah onları affeder. Diyor müminler içindir, günahçılar için değil. Mümin'dir. Gece gündüz Allah'tan tövbe, rica, istiğfar ediyor. Allah Teala onları tesaffeder. Allah-u Teala'nın rahmeti hı hı. amel edenler, müminler içindir. Allah-u Teala eydir o kardeşe, o asi, Allah gafurur rahim'dir övünerek Allah'ın rahmeti nasarını ne hatırlatmamız lazım? Kardeş deyiz bak Allah şedid-ül ikab tırda. Bir sürü ayette Allah şedid-ül ikab tır. Kime şedid-ül ikab tır? Kafirlere? Bir de İşte amel etmeyip Allah'tan temenni edip rahmetini bekleyenler de. Nedir Allah? Şedid-ül ikab'tır. Ikab-ı çok çetindir. Sen kimiyle? E, bir nevi alay etmektir. Yani Allah Teala beni affeder diya Allah Teala diyor ki buları buları yapın cennete gidersiniz buları buları yapmayın e, cennete gidersiniz. Biz ne diyoruz? pazarlık yaparım. Ya Rabbi tamam bulardan bazılarını yaparız, bazılarını yapmayız. Bazılarında böyle yaparız. Yine sen bizi rah rahmetin cennete koyursun. Böyle bir pazarlık mı var? Olmaz. Allah'ın emirlerini harfiyen inanarak yerine getireceksin. Ha arada sırada bir hataya düşsen istigfarla onu telaf edersin. Ondan sonra ne gelir? Böyle çıksan Allah'ın karşısına Allah Teala seni rahmet eder. Bu ayette seyerhamuhumullah İstesə istiğfarı kabul eder istese kabul etmez. Allah burada gafur rahim'dir. Yok ben amel etmeyim, günahı işleyeyim Allah gafur rahim'dir. Böyle bir şey olmaz. Şura ne diyor? İnna Allah'a. Bak ayetin her ayetin sonunda Allah Teala bir şey getirir. Kendi bir ayeti kendi sıfatıyla bitirir. O sıfat da ayetin gereği Hikmeti yerleri de her her ayette bir Allah'ın ismiyle, sıfatıyla biter. Onun da cereci olarak başka onu başka ayete koysan oturmaz. Burada ne diyor? Allah işte diyor bulara rahmeder. İnallahu azizun hakim. Nedir? Azizdir, hakimdir. Aziz nedir? Güce üstün. Güce üstün, izzet sahibi. Ezzet nefes diyoruz. He? Nadirdir. Hazir de gelir izzet. He? Aziz bilebilir, değerli diye. Değerli de girer, o da girer, hepsi girer. Azizdir nedir burada Allah Teala? Allah Teala Allah diyor burada kimlere rahmet eder? Sadece burada şeylere rahmet eder. Ameli olan müminlere rahmet eder. Ondan dolayı Allah Teala azizdir. Allah Teala azizdir. Verdiği sözün arkasındadır. Allah'ın şartları yerindedir. Değişmez. Kim Allah'tan daha sadık olabilir sözünde? Sonra ne diyor? Hekimdir. Hekim nedir? Hikmet sahibidir. Hikmetin tanımı nedir? Her şeyi yeri yerine koyar. Onun için Allah-u Teala'nın rahmeti yeri yerindedir. Kimi içindir? Mumiller içindir. Amel eden mumiller için. Burada deseydi innallaha seyerhamuhumullah wallahu gafur rahim. Niye demedi bunu? İşte o bizim adam var ya O e amel imandan değil. O boşluktan faylanmış Allah gafur rahimdir derken onun ekmeğine yağ sürülmesin Allah Teala burada azizun hakim demiş. Gafur rahim deseydi biz onlardan konuşamazdık. İyi ki Allahu Teala hakikaten azizun hakimdir. Hem sözünde durar hem de Allahu Teala izzet yakışır. Olur mu bir dene gece gündüz amel etsin, cennetin cennete girsin. Bir dene etmesin. İşte ben Allah Gafur Rahim'ine inanıyorum. Allah beni affeder o da cennete girsin. Adalet mi bu? Allah azizdir. Adalet sahibidir. Oturdu mu şimdi? Sonuç bir de hakimdir, hikmet sahibidir. Bu ayet de böyle. Evet, bugün dersimizi burada bitirelim. Ondan sonra aynen bu ayetlere güzel güzel, yavaş yavaş açılırız. Bizim hedefimiz kitabı bitirmek değil. İster 5 senede de 3 senede de bitiririm. Allah ne ömür vermişse bize bitirir. Bizim hedefimiz kitabı anlayalım. Eksiksiz bir yerde. Çünkü biz temel atıyoruz. Bu iman meselesinde bu kitabı okusak bizim temelimiz atılır. O temelden sonra ne yapsak bu binanın üzerine sağlam kalır. Ama bu temel sağlam olmasa ne olur? Bu temel sağlam olmasa ne olur? öçer. Onun için bizim acelemiz yoktur. Bu temeli yavaş yavaş sağlam atacağız. Hiç acelemiz yoktur. Vallahi bize inşallah yardım eder. Bize kendi yolunda itaat etmekle ömür vermişse, nesip etmişse inşallah devam edeceğiz. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala sayyidina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn.